çok duyacağın laf. Evladım sen çok derine dalıyorsun ya. Ya bu kadar derine dalma. Kafayı yersin. Bizim komşunun oğlu var. Çok derine dalma. Tamam namazın evinde kal. Orucumu da tut. Ben sahurnasını veriyorum. Çok derine dalma. O kitaplardan çok okuma. Çok derine... Bizim komşunun kızı var. Hacer'in kızını aç. Sıyırdı diyorlar. Geceleri cinlerle uğradım. Yani Allah'ın rızası için bir şeyler yapmaya çalışmak için hakikat yoluna yeni girmiş kardeşlerim. Sizdeki değişimi ilk olarak etrafınızdakiler fark eder. Sizler böyle hisle, heyecanla onlara bir şey anlatmaya çalışırken sürekli bir duvara tostlar gibi hissedersiniz. Çünkü sizinle aynı yola bir anda giremeyeceklerinden dolayı kardeşim, sen daha geçen yıl adeta bir parti hayvanı gibiydin. Ne oldu yani iki günde bizi namaza davet ediyorsun gibi cümleler duyarsınız. Şimdi siz hep onların ya ben daha onların iyiliğini düşünüyordum. Onlar bana neden böyle yaptı yani ama bu düşüncelerin hepsi daha siz döneli bir hafta olmuş. Onlara sizi bir anda anlamaması aslında normal bir şey. Çok da yadırgamamak lazım. Tabi e, süreç devam ettikçe ve sizin kararlarınızı gördükçe yani ben daha önce haramlar işlemiş bir insan olabilirim. Günahlar işlemiş bir insan olabilirim. Bunlarda da tövbe ettim. İnşallah Allah tövbeleri kabul edendir. Ama ben bundan daha sonraki hayatımı Allah benden razı olsun diye şekillendireceğim. Ne yapacağım? Önce kendi hayatıma, aile hayatıma, daha sonra etrafıma, vatanıma, milletime, ümmetime bunların hepsine faydalı olmaya çalışacağım diye bir yol çizersiniz. Ama insanlar bu yolu hemen anlayamayabilir. Yani mesela ben kendi hayatımdan bakıyorum. Bu yolu insanların aa öyle mi demesi bile yani bırak anlayıp tamam ben de geleyim diye çok yakın etrafımdan bahsediyorum. Belki 10-12-13 yılımı bile almış olabilir. Ha tamam bu adam bu yolda kararlıymış demek ki artık dönmez demeleri Buca vaktimi aldı yani. Ondan sonra direkt benim yoluma gelmelerini kastetmiyorum. Sadece beni anlamaları bu kadar vakit aldı. O yüzden etrafınızdaki insanlar, siz hakikat yoluna girdiyseniz bir hafta sonra da onlar girmek zorunda. Ya hemen böyle bir zorunluluk beklemeyin yani. Bir de şu oluyor. Hadi bir hafta neyse aradan bir ay geçince adam girmiyorsa direkt. Lan bu girmiyorsa kafir midir nefirdir. Yani direkt şeyler başlıyor bu sefer. Daha sakin ol şampiyon. Bir ay bir gün önce senin yaptığın sert tavrı başka biri sana yapsaydı belki sen de bu yola giremeyecektin. Hazreti Ömer gibi bir insan bile bu yolu yıkanda bulamamış ve bir süreç sonrasında elde etmiş sen de etrafındakilere biraz zaman tanımalısın. Bu noktada sinirlerine hakim ol. Çünkü en çok duyacağın laf. Evladım sen çok derine dalıyorsun ya. Ya bu kadar derine dalma. Kafayı yersin. Bizim komşunun oğlu var. Tamam namazın evinde kal. Orucumu da tut. Ben sahurnasını veriyorum. Çok derine o kitaplardan çok, çok da de... Bizim komşunun kızı var. Hacer'in kızını aç. Sıyırt atıyorlar size. Geceleri cinlerle vurdu. Yani... En çok sizi zorlayacak şey o kadar çok duyacaksın ki benim bir tane abim var İstanbul'da bir abim Eskiden böyle bildiğin metal barlardan çıkmayan böyle asi. Böyle herkese isyankarım. Allah, oğlum yumurta yer misin? İstemem isyan ediyorum. Allah, her şey isyankar. Bir tane rapçi bir abim var. Tabi daha sonra işte eski hayatına rapçi dedim. Yanlış söyledim. Rockçı diyecektim. Böyle o rak barlardan çıkmayan, sabahlara kadar içen falan. Daha sonra tabi ehl sünnet yolu buluyor. İşte hayatını değiştiriyor. Namazında, abdestinde, işini gücüne hanımını, çocuğunu. Etrafındakileri de tebliğ etmeye başlıyor. Tabi sürekli ilk duy duyduğu cümleler. Oğlum çok derne dalıyorsun. Bak yapma böyle çıkamazsın sonra. Bana aynen şu cümleyi dedim Mehmet kardeş dedi, yıllarca rakbarlarda haramın en dibine kadar gördüm, bir kişi derine dalıyorsun demedi. Ne zaman elime Kur'an'ı aldım, ne zaman başım secdeye gitti, herkes derine dalıyorsun demeye başladı dedi. Şimdi evvela derine dalma cümlesini bir adamın söylemesi için, Kesinlikle ve kesinlikle. Resulullah'ın hayatını net bileceksin ve başlanılan, yaşanılan hayatta Resulullah'ın hayatına aykırı bir şey varsa işte o zaman evladım derine dalıyor diyebilirsin. Bakın şuralar önemli. Yani bugün mesela fizikle ilgili bir meseleyi bir Hristiyan'la, bir kafirle, yani Avrupa'dan bir zümreyle bunlarla tartışabilirsin otur. Matematikle ilgili bir meseleyi bunlarla tartışabilirsin. Hatta bunlardan öğrenebilirsin. Ama Müslüman'la öğreneceksen Müslüman'dan öğrenmek zorundasın. Bu kadar kutsal bir şeyi, bu kadar pürüzsüz ve kusursuz bir şeyi tutup elin oğlundan öğrenecek değilsin. Size derine dalma diyen insanlara dikkat edin. Bunların birçoğu maalesef Müslümanlığı bilmiyor, yaşamıyorlar. Kendi nefislerini tatmin etmek için ''Oğlum çok mu derine dalıyorsun?'' diyorlar. Ve derine dalıyorsun dediği şeylerin 10 tanesinden 9'u Resulullah sünneti. Çok büyük hata ediyorlar. Benim anladığım, tabi hepsi için demiyorum ama oğlum yeri gelince namazını da kıl, yeri gelince bir yere gidersin, kulüpte içkini de iç gibi çok kötü, çok şerli ve çok sinsi cümleler ediyorlar. Maalesef bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Yavuz Sultan Selim Han'ın bir bebeği olduğunu düşünün. Çok yaman bir padişah. Yani başarısızlıklarından dolayı 11 vezirin köllesini almış bir padişah. Böyle bir sultanın karşısına çıkıyorsunuz. Ve onun nur topu gibi bir bebeği olduğunu müjdelemek istiyorsunuz. Tabi böyle büyük bir padişaha böyle muazzam bir müjde verdiğinizde eliniz boş dönmezsiniz. Sultanım, hünkârım nur topu gibi bir bebeğiniz oldu dediğiniz anda buyur bakalım müjdenin karşılığı olarak şu bir kese altının diye size atar. Yavuz Sultan Selim Han. Buyur bakalım diye bir kese altını attığı anda, lazım değil sende kalsın diye, bir kese altını ona sen geri atarsan, sen artık onun ölü bir askeri sayılırsın. <gülüyor> değil mi Sinan? Böyle bir padişah, mutluluğundan dolayı sana böyle bir hediye verse, tutup bir kese altına atsa, sen de lazım değil sultan sende kalsın diye geri atsan, ne yapar seni? <gülüyor> 11 vezirin kelle almış. Seni neler yapar bilmiyorum yani. Kellenle uğraşmaz herhalde, her yerine uyar. <gülüyor> çıkarır. Şimdi bizler Allah'ın yoluna gideceğimiz bazı vesileler denk geliyor bazen. Şimdi bu vesileler basit perdelerle geliyor. Yani bir vahiy beklemeyin. O sadece peygambere gelir. Allah basit vesilelerle mesela nasıl ağacın dalları eliyle portakal veriyor. Bu videoyu çekenin eliyle hidayete davet ediyor. Başka bir tane çok mübarek bir abimiz, ablamızın eliyle kendi yoluna davet ediyor. Yani bir gün bir ağacın yaprağı eliyle sana Rabbini hatırlatıyor. Sen bu davetlere ya bana lazım değil. Böyle bir hak yoluna girmeme lüzum yok. Ben bu işi kendim de hallederim diye. Yüz çeviriyorsun ya. İşte Yavuz Sultan Selim uzattığı bir kese altını geri atmış gibi oluyorsun. Yani sana bir kapı aralanıyor ama perdelerin altında bu olayı gerçekten sana ikram eden zat Allah. Sebepleri kaldır aradan zahir olsun yaradan. Bir gün bir broşür alıyorsun, elle bir kart alıyorsun ama esas seni o kişiler çağırmıyor. Cenabı Allah o basit kullarını kullanıyor yani seni davet etmek için. Sen de o kapıdan böyle biraz kibirine belki ona, onuruna, gururuna aldırıyorsun. Ya ben buraya niye gireyim, burayı neden benimseyeyim diye böyle bir şey yapıyorsun yani. Biraz ukalalık ediyorsun. Sen aslında az önceki örnekteki lazım değil sende kalsın diye bir kese altına Yavuz'un yüzüne atan adam gibi. Yani lazım değil. Sen beni böyle bunlarla davet ediyorsun ama Allah'ım bana böyle dersler, sohbetler, böyle güzel yerler lazım değil diye aslında geri çevirmiş olabilirsin. İşte bu cihette olayların esas Cenab-ı Allah'ın elinden çıktığını anlamak lazım. Onun elinden çıktığını anlarsan bir karınca senin için çok şey ifade eder. Onun elinden çıktığını anlarsan ufacık bir çocuğun uzattığı bir kart senin için Rabbinin daveti hükmüne geçebilir. Yani bu cihetler de bak bak çok önemli. İhlas, yalnız Allah emrettiği için yapmak. Bunun olmazsa olmazsa sadakat, aynı Allah'ın emrettiği gibi yapmak demek. Tabi kişi böyle bakmadığında sebeplerde takılabiliyor. Ya ben bu adamı sevmedim, bu bana selam vermedi, bu omuz attı, bu girdi, bu çıktı diye gerçekten de yanlış kararlar verip böyle yerlerden ayrılabiliyor. Yani şöyle ayrılabiliyor, haramlara giderek ayrılabiliyor. Yani insan e, hizmet ettiği bir yerin Gerçekten Cenab-ı Allah'ın bir daveti olduğunu sebeplerle Allah'ın sebepleri kullanarak kulunu davet ettiğini anlasa gerçekten Rabbinin ikramı olarak hissetse ve görse oralara bırakın darılmayı en acı şeyleri yaşasa bu da Rabbimdendir deyip başkız üstüne diyecek. Buna rağmen insanlar bulunduğu yerlerden eğer ayrılacaksa yani hizmet eden insanlar ayrılacaksa bu ayrılıklar müsbet ayrılıklar olmak zorunda. Çünkü bizler beraber cennete gitmeye çalışan insanlarız. Yani cennette Allah nasip eder ve kabul ederse bizden razı olursa cennette yüz yüze baktığımızda yüzümüze bakacak halimizin kalması lazım. Hizmet etmek istiyorsan bir süre sonra gerçekten bütün hayatın e, bu oluyor yani ben Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Namazımı nasıl hissederek kılabilirim? Yani ben oruçta aç kalıyorum ama gerçekten gözlerimi, nefsimi, bunları da yeteri kadar aç bırakabiliyor muyum? Ya da bir dolmuşa bindiğinde, yanına birisi oturduğunda ya acaba bu güzel kardeşimin bir namazı var mı? Acaba bir konu açılır mı? Onun bir namazına vesile olabilirim. Yani bütün hayatın gerçekten buna dönüyor. Mesela üstadın talebelerinden Bayram abi var. Bir gün hanımı, hanımı soruyor Bayram abiye. Ya Bayram biz yıllardır böyle gidiyoruz da bizim sonumuz ne olacak diyor. Bilmiyorum ki hanım. ''Hizmet etmekten hiç aklıma gelmedi.'' diye. <gülüyor> ne kadar güzel değil mi? <gülüyor> hiç aklına bile gelmemiş. Çünkü bir mümin asla sonucu düşünmez. Bir müminin düşünmediği tek şey sonuçtur. Orası Rabbimindir, biz ilgilendirmez. Biz seferle, Cenab-ı Allah zaferle. Konu böyle ayrılması lazım. Bak bize tonla mesaj geliyor. Ne diyor çocuk? ''Abi ben anlatıyorum ama o anlamıyor.'' diyor. Daha hem kardeşim bu işe başladı 1-2 hafta olmuş, hem de karşıdakinin anlamasını bekliyor. Şimdi şöyle bir soru sormak lazım. O seni anlamıyor da sen Rabbini anladın mı acaba? Yani meselenin tamamını bilmeden, insanlara dayatır gibi anlatmak ya da onların anlamasını beklemek. Zaten bir şeyin neticesini beklemek bizim için uygun değil. Biz elimizden gelenleri yaparız. Netice? Netice bizi ilgilendir. Ümmetsiz peygamber var. Olay neticede olsaydı ümmeti olurdu değil mi? Netice bizi ilgilendirmiyor. Netice ile bağlantını kopardığın anda muazzam bir tevekkül sistemi oturur insanda. Derine dalma boğulursun diyenler için sana şunları söyleyeceğim dostum. Bastığın adımlar Resulullah Aleyhisselam'ın adımları olduğu müddetçe başına gelen sıkıntılarda sen düşmemiş ancak ve ancak yusuflaşmış olabilirsin. Yalnız bu içinde bulunduğun hali de sen ve Rabbinden başka hiç kimse anlayamaz. Yani sana yine etrafa da anlayışlı olmak düşer. Rabbinin bilmesi yetmez mi dost? Çevrenle yaşadığın, arkadaşlarınla yaşadığın imtihandan sonra ki onlar seni kabullenemediğinden dolayı sürekli çok değişmişsin. Çok derine dalma. İşte hayırdır eski halini de biliyoruz falan. Yani bunun gibi Necip Fazıl'ın örneğini hatırlıyor musun? Hani biri geliyor Necip fazla diyor eski halini de biliyoruz. Necip Fazıl diyor ben eski halim. Bir kağıtla buruşturdum, çöpe attım. Çöpü kurcalayan ya ittir ya çakaldır diyor. Ya sen böyle celallenme şimdi hemen. Yani kılıçsız battal gaziliğe gerek yok. Hemen celallenme. Sadece içinde bir özgüven olsun yani. Elbet onlar seni anlayabileceklerdir. İşin bir gününde Allah'ın izni inayetiyle. Ama etraftan daha kuvvetli imtihanlar başlar işin devamında. Aileyle imtihan başlar. El alemin çocuğu, anne ve babasını mutlu etmek için yapmadığı kalmıyor. Ne diplomalar alıyor, ne yurt dışları dilleri öğreniyor. Sen daha namazla uğraşıyorsun, böyle evlat mı olur? Laflarını duyacaksın. Ne yani oğlum? Biz Müslüman değil miyiz? Gibi çok tehlikeli cümleler duyacaksın. Senin için değil, diyen için tehlikeli cümleler. İşin komik tarafı, evde övünerek anlatan bir eski jenerasyon. Yani nenen ve deden çok tesettürlü insanlardır, dedenin sakalı vardır, namazında, ibadetinde çok hassastır ama ondan sonraki jenerasyon Sadece dinle ilgili geçen meselelerde onları anlatmakla yetinmeyi tercih eder. Ya benim babam da bir mübarekti, annem de şöyle mübarekti, evin bütün bereketi onların mübarekliğinden dolayı olmuştu derler. Ama evlatlarının bu işe bulaşmasını da istemezler. Ve onların başına onları anlamadıklarından adeta imtihan olurlar. Lokman suresinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa Onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Yani sen sana karşı çıkanlara aslında yapılması en kötü şeyi yapıyor. Onlara sinirleniyor, onlara öfkeleniyorsun. Halbuki bu yol dikenlidir. Ayağını seven Gelmesin demişlerdi ve sen eğer bu yolu seçiyorsan bu kadar derdin ve sıkıntının yanında onları yani etrafını anlamakta yine sana düşecek dostum. Şöyle ince bir meseleye geçelim. Geçmeden önce bir gün Mevlana'ya geliyorlar. ''Ya Mevlana bize bir mürşit lazım, bizi irşad eden biri lazım acaba verebilir misin?'' diyorlar. Ha öyle mi? Mürşit isterseniz çok onda sorun yok ama mürid istemeyin ondan kalmadı diyor. Yani insanlar tebliğ etmeyi anlatmayı çok seviyorlar. Yani bu işle ilgili bildiği bilmediği ne varsa anlatmayı severler. Yani topa vurmayı bilmez Mesih'i eleştirir, dini bilmez dindarı eleştirir. Yani insanlar bu noktada gerçekten çok aktifler ama bu işin en basit meselesi anlatmaktır. Bugün bakarsanız bir münafık bile kendi işine uyduğu yerlerde Allah diyebilir o zaman biz bu ayrımı nasıl yapacağız? Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani bizde en güzel ayrımı imtihanlar gösterecektir. Durgun bir deniz asla iyi bir gemici yetiştiremez dostum. Başına imtihanlar gelmeden altın mısın, bakır mısın bu ortaya çıkamaz. Çünkü geldiğinde herkes kahraman, herkes bu işi sonuna kadar götürmek istiyor. Ama bir tane dünyada imtihan, bir tane ailede imtihan, bir tane gelecekte imtihan, bir tane sağlıkta imtihan başladığı anda bunları da Allah'ın verdiği o kadar çabuk unutuluyor ki. Eğer gerçekten Allah'ın rızasını kazanmak ve bunun için hizmet etmek istiyorsanız, bu hizmet bir kıvam Yani sadece okumak, hayır. Sadece Kur'an okumak, hayır. Mesela Kur'an'ı namazlarda okumak farzken, normalde okumak sünnettir ama Kur'an'ı anlamak farzdır. Yani sen o hakikatleri anlaman lazım. Nasıl duvarda asılı duran ilaç seni iyi edemez, rafta kalıp ne demek istediğini anlamadığın bir Kur'an da gerçekten seni iyi zannediyor musun? Hem ona bir talebi olmak istiyorsun, hem Kuran'ın yolunda kendini adamak istiyorsun ama Kuran sana ne buyuruyor bunları bilmiyorsun. Bu bir problem. Ama tek çözüm sadece okumak değil, sadece anlatmak da değil, sadece bir işi güzel yapmak da değil. Nasıl bu azam bir kuru fasulyeyi annen eve getirir ama tuzun kapağı elinden kaçmıştır ve bol tuzundan dolayı o mükemmel etti kuru fasulye yenemez hale gelir. Neden? Bir parametresi fazla ya da az olduğu anda kıvamı kaçtı. İslam da bu şekildedir. Bilmek, okumak, yaşamak, anlatmak, gıybet etmemek, dedikodu etmemek, samimi olmak, ibadetlerini güzel bir şekilde yapmak yani bunların hepsi birleştiği anda Allah senden razı olacak demektir. Yoksa namaz sadece doğrunun bir tanesi. Mükemmel namaz kılıp çok kalitesi olan insanlar görebilirsiniz. Okumak doğrunun bir tanesi. Mesela Kur'an okuyup okuyup okuyup yol alamayanlara yük yüklü merket diyor yani eşek diyor öv edersiniz. Yani birçok kitapları devirip gerçekten Allah'ın bulamayanlar da vardır. Çünkü çok bilenler değil, Allah'ı bulanlar kurtulacak dost. Sana düşen bu kıvamı yakalamaktır. Üstada bir talebesi der. Üstadım dua et Allah bana ilim versin der. Keçeli der Üstad Fediüze İlmiyle tuzağa düşen çoktur. Sen Allah'tan idha et istedir. Ne kadar güzel değil mi? Muazzam. Bu asrın hastalığı. Cehli mürekkep. Yani okuyarak cahil olma. Bildikleriyle cahil olma. Yani adam kardeşlik dersi yaparken bak kötü kardeş örneği diye gıybet ediyor. Yani o kadar ilginç şeyler oluyor ki gerçekten anlattığını hiç mi yaşaması yok. Mesela bize bu hafta bir iş güvenliği uzmanı geldi böyle anlattı. En son motoruna bindi, kaskı takmadı gitti. Yani. <gülüyor> Daha taze abi? Yani aynı olaylar oluyor anlıyor musun? Yani o adamın anlattığını yaşantısında göremiyorsan nasıl samimi olacak o adam? Bu yüzden insan öncelikle fıtri olması çok önemli. Fıtri olmayan bir adam. Mesela ben çok uzun yıllar şöyle durmaya çalıştım. Öyle zannettim İslam'ı. Böyle dedim ki Mehmet çok efendi ol, Çok böyle edeb. Ama eski ayada mahallenin fırlaması adama şimdi elini kelepçe yaptırıyorsun. İşte oğul Mehmet kardeş hoş gelmişsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmet. Tabii kafa ora gitmişken alışkanlık... <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı yani? Şey oluyor şimdi. İnsan fıtri halini bozduğunda çok karışık oluyor. Sahabelere bak. İnanılmaz espri yapan sahabeler var. İnanılmaz efendiler var. Hazreti Osman gibi bir edep örneği var. Haya örneği. Hazreti Ali gibi ilmin kapısı, yani siyaset. Ne demek siyaset? İnsan yönetme sanatı. O dönemin en iyi belki siyasi dehalarından biri var. Hz. Ali gibi bir zat var. Yani bak da Ebuzer el-Gıffar gibi yalnızlığı seçen bir sahabe var. Halid bin Velid gibi kahramanlığın timsali bir zat var. E bunun yanında gerçekten o bir sahabe vardı hatırlıyor musun? Hani arkadaşını köle diye satıyor falan şaka yapmış. Yani o kadar ilginç şaka yapan insanlar var ki bu ne demek? Allah bir huyu için ehli sünnetin çizgisini uygun tutmuştur. O yüzden Allah'ın yolunu, Cadde-i Kübra'yı daraltmaya gerek yok. Helal dairede kalmak zorunluluğu ile insan fıtri olmak zorundadır. Fıtri olmadığın halde kendini... Ya ben şimdi mesela bak şuralar yani konu konu açıyor da mesela buralar beni üzüyor anladın mı? Ben O arkadaşın hayatını ben biliyorum, ben yanındayım. Yani o arkadaş, e, siz tanımazsınız o yüzden rahat anlatıyorum. Mesela hayatını daha yeni değiştirmeye çalışmış. 10 gün olmuş, yani 10 gün öncesinde esrarlarla, içkilerle, zinalarla, 10 gün olmuştur. 10 gün içinde o değişimler etti şeyler yani ortamında o kadar rahat olan bir adam işte Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam böyle önüne ekleybildiğin kadar takılar. Anladın mı? Nasıl kardeşim? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh benim aziz sıddık ve fakir ve cefaker güzel kardeşim. Ya sen daha Resul'un adını öğrenelim bir hafta oldu yani anlatabiliyor muyum demek istedim? Bu fıtri olmuyor. Yani ben o adamın akşam da yanında oluyorum. Ee, belki bir harama adım atacak ama yan yan olduğumuzdan engelleniyor belki. Ama sen bir saat öncesinde böyle şey gibi yani yüreği böyle dolup taşan bir adam yani fıtri olmuyor bu anladın mı? İnsan içinden geleni yapmadığında riya oluyor bu. Riyanın en küçüğü şirk oluyor. Çok problemli. Bu sefer riyakâr adımlarla yürümüş olabiliyor. Bazı insanlar için Yunus en büyük hizmet hizmet etmemektir biliyor musun? Köşede oturup fitne çıkarmasa yeterlidir. Ve bu adamların en belirgin özellikleri de gerçekten fıtri değiller. Riya çok ön planda. Riya ne demek? Allah için değil de biri desinler diye yapmak. Öyle değil mi? Desinler diye. Beni etraf böyle bilsin, beni etraf böyle görsün. Ya bir Bakara suresini falan açın bakın yani münafıklık ahlaklarıyla ilgili tonlarca ayetler var. Yani nereye yazılıyor bu ayetler? E bu ahlaklar doğuruyor bunları. O yüzden çok ince damarlar, çok dikkat etmek lazım. Fıtri olmamak büyük bir problem. Ben etrafımda kardeşlere çok özen Ben de yaşadığım için söylüyorum aynı şey. Böyle durmaya çalıştım, böyle durmaya çalışma. Baktım olmuyor. Sonra anladım helal dairede kalmak zorunluluğu ile mecbur kalacağım orada. Fıtr yol olma, orada kalacaksın yani. İşte ben fıtriyim canım istiyor şöyle açık bir film izleyeyim, onu yapamazsın. Helallerde kalmak zorundasın ama onun harici fıtr yol tebessüm müysen tebessümle ol. Vakarlı bir adamsan öyle dur. Zorlama kendini birilerine yaranacağım diye. Allah'ı unutuyorsun adamı düşünmekten ve adama tapmaktan belki daha şey. İmanın çok önemli iki çekirdeği vardır. Bu İhlas ve sadakat. İhlas emredildiği için yapmak demek. Ben yalnız Allah emrettiği için yapıyorum. Sadakat emredildiği gibi. Ben Rabbim nasıl istiyorsa ben o şekilde yaparım demek. Bu iki tane çekirdeği çok sağlam bir şekilde, bak iki günde demiyorum, çok sağlam bir şekilde temel yapmazsanız bunun üzerine ne koyarsanız koyun, kumlu zemine bina yapmak gibi oluyor. Yani tekrar etrafımda örnek vereceğim yani, kendi yaşadıklarımı anlatacağım çünkü başka bir şeyleri bilmiyorum maalesef. Kendi yaşadığım anlarda etrafımda böyle eski hayatları, yani ben de böyle biraz olumsuz bir hayattan geldiğim için böyle biraz anlayabiliyor insan kendini. Yani damdan düşeni damdan düşen anlıyor ya. De mesela öyle kardeşlerimi görüyorum böyle bir haftada, belki ikinci haftasında, birinci ayında böyle sokollar cübbeler, tespihler havalarda uçuşuyor. Kardeşim diyorum bak yapma. Sen önce bir Rabbini tanıman lazım. Yapma derken zorlandığını gördüğüm için diyorum hani e, yoksa tabii ki yapacak çok güzel bir şey. Bir anda atılıyor. Yapma etme bak kardeşim şu meseleleri oturt. Farz namazlarını asla kaçırma. Haramlardan yani önce defişer. Şerri etmesi lazım. Bir etrafındaki arkadaş ortamını şöyle güzel bir ayıklaman lazım. Yani mesela şeytan oradan da kandırıyor Yunus. Diyor ki ben onlara da anlatacağım. Daha da sen daha olmamışsın yanındaki domatesi nasıl kızartacaksın? Anladın mı demek istediğimi? Bir öyle önce bir kendine bak Bakım yap. daha bir ihlasa otur, sadakata otur ve Yunus temel noktalara da İslam'a tutunmayan insanlardan düşmeyen hatırlamıyorum. Çat! iki ay sonra eski arkadaşlarına. Çat! Bir yıl sonra eski ortamına. Ya çünkü orada açık kapılar bırakmışsın. Bir adam oradaki bütün kapıları kapasa daraldığında köşede oturup mecbur Rabbini hatırlayacak. Ama oradaki kapıları açık bıraktırıyor ya şeytan. Abi o da dostum arada gideyim şöyle böyle değil mi diye. Adam daraldığı anda gidiyor bir üçlü sar. Bir rakı, bir dublede bana koy. İşte alo Necla duruyor mu yerinde? Atıyor mu yani? Anladın mı demek istedim? Kendi açık kapılarını bırakıyor. Çok ince. İhlas ve sadakat deyince gerçekten aklıma hep şu gelir. Hani az, ilimden falan da konuşuyoruz ya böyle ilim yeterli midir yetmez midir diye. Mesela ben bazen denk geliyorum. Profesör rütbesinde ilahiyatçılar izliyorum bazen. Adamlar hala Miraç'ı tartışıyor. Yani Miraç olmuş mudur, olmamış mıdır? İşte Resulullah Aleyhisselam Kab'ı Kavseli'nden sonra, Cibril'i bıraktıktan sonra bedeniyle mi çıktı, bedeni orada mı kaldı? Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Bu mudur, bu mudur? Yani hani böyle açık bulmaya mı çalışıyorlar Allah affetlerine? Yani adam profesör olmuş, daha saatlerce bunları tartışıyorlar. Bir gün bir tanesi Hz. Ebu yanından geçer, şöyle söyler. Senin arkadaşın, haşa Muhammed var ya, ee Miraç'a çıktığını bahsediyor. Ama öyle mi? O söylüyorsa doğrudur O kadar ilimle saatlerce konuşup, günlerce konuşup, işi çözemeyenlerin yanında ihlas ve sadakatiyle bütün meselelerden emin bir şekilde doğru yolu bulan bir Hz. Eybu Bekir. Demek ki tek mesele bilmekte de bitmiyor herhalde. Değil mi? Canlı yayında tartışmaları bile dediğin gibi Yunus. Şey değil yani. Yani bu mesele değil tartışacak. Konunun temeli yok anladın mı? Yani adam nasıl bir Allah inandığını bilse öldükten sonra bir hesap vereceğini dilde değil kalbini akıtarak yani beyin midesinde sindirip kalpteki iman potasında akıtarak bilse ama ben de çok temiz gözle bakmıyorum Yunus yani işte kurbanda tavuk kessin mi terlik kessin mi yani bunları ben çok temiz gözlerle bakamıyorum yani. Bugün toplum ibadetlerin anlatılmasıyla değil, iman hakikatlerinin anlatılmasıyla kurtulacaktır. İbadet yani gerçekten ya bir adam namazı öğrendikten sonra üzerine yeni bir şey eklenir mi? Yani aynı abdesti öğrendikten sonra aynı abdest ama iman hakikatleri sürekli terakki eden bir hadise. O yüzden onda boşluk olduğu anda kum zemin ve üzerine örülen şeyler anında altında kalıyor kişi. Hizmet etmek isteyen, yani Cenab-ı Allah'ın yolunda ben elimden geleni yapıp peygamberime benzeyeceğim, benzemeye çalışacağım diyen insanlar için çok önemli tavsiyelerden bir tanesi Kardeşim sakın sinirlenmeyin, bak sinirlendiğin an aylar boyunca yaptığın bir saat içinde elinde yıkılabiliyor ve insanlar da bilinçsiz bir şekilde seni garip bir şekilde sinirlendiredebiliyor. Mesela ben çok ilginç hadiseler yaşıyorum yani. insanlar böyle hep dert anlatma makamı olarak sizi gördüklerinden dolayı sizin insan olduğunuzu unutabiliyorlar. Hani ya bu adam dertlenir mi? Bir şey söylesem alınır mı falan? Yani inanın birçok insanda bu düşünce yok. Yani ben gideyim içimi boşaltayım. O da bana güzel bir cümle söyler, işin içinden çıkarım gibi düşünebiliyorlar. Yani böyle kameradan falan görünce böyle bizim ağzı kokan normal, işte gece uyuduğunda bazen ağzı akan, hastalanınca böyle anne diye ağlayan bir insan olduğumuzu unutabiliyorlar. Mesela beni biliyorsunuz ben e, böyle Alevi bir aslen aileden geldiğimden dolayı, böyle Böyle çok yakın belki akraba belki eş dost çevresi böyle bir anda bir yadırgadılar. Aa bizden böyle çıkar mı falan diye. Şimdi ee, bir gün bir arkadaşım geldi yanıma. Bu arkadaşım dedi ya Mehmet abi nasılsın iyi misin falan filan. İyiyim kardeş sen nasılsın ya iyi abi işte ya. Dedi ki ya Mehmet abi dedi benim dedi geçen dedi, bir arkadaşla oturdum dedi. Benim baba Aslan Elbistanlı. Şimdi bir arkadaşla oturdum dedi işte Elbistanlı biliyor musun dedi. Ha öyle mi kardeşim dedi. Hani ben, ben de bekliyorum böyle böyle vesile oldu namaza başladı. Abi dedi oturdum arkadaşla arkadaşla seni anlattım falan. Ne dedi biliyor musun o dedi ya Elbistanlıların Alevilerin yüz karası ya <gülüyor> Adam da böyle yani bana böyle bakıyor adam. Ya, ulan bu üzülür mü? Alınır mı? daralır mı? Yani hiç insanlar gerçekten bunları düşünmeden sizin yanınıza geldiği çok hadiseler oluyor. Siz normal karşılayın. Ben de normal karşıladım. Ha öyle mi? Tarhanası da güzeldir halbuki bizim oraların dedim. Yani artık çok diyecek bir şey yok. Konu değiştirdik orada <gülüyor> Yani insanların normal karşılayın Onlar böyle bir anda bilemeyebiliyor. Yani 14 yaşında bir çocuk böyle siz bir anda konuşurken öksürdüğünüzde ee, yaptığınız abi sesinde travesti gibi çıktı falan diyebiliyor bunları. Yani insanlara sinirlenmemeniz lazım. Bunların normal gelmesi lazım sizlere. Çünkü yani huyu, suyu, mizacı çok fazla insanlarla sürekli beraberiz. Beraber de olacağız. Haddinden fazla gülen göreceksiniz ve çıldırtacak sizi. Haddinden fazla bağıranı göreceksiniz. dişleriniz çökesiniz gelecek ama yapmayın. Sakin olun ona sabretmeniz çok büyük sevap çünkü. Bazen cidden çok sinirlendirmeye çalışanlar olacak. Ve en ağrı iftira olacaktır muhtemelen. Yani e, mesela e, bu iftira demeyeyim de hani gözü bozukluk diyeyim. Bir gün hiç unutmuyorum bir arkadaşın e, böyle çok yani bir gün aslında çok hatıram var. Ya Mehmet abi e ne oldu? Ya babam seni şunu da görmüş. Kardeşim. E, ben ben oraya bile gitmedim. Orada onu nasıl görür? Abi vallahi benim babam yani çok hak adamıdır. Böyle doğru söyler yani kesin görmüştür. lan diye böyle delilsiz, mesnetsiz yani. insana böyle gerçekten zorla, zorlar bazen sizleri. Bazen böyle zorlar, bazen dışarıdan iftira duyarsınız. Hani ee, şu çok kötü bak unutmayın. Maalesef hep salih Müslümanlarla yürümek istiyoruz bu yolda ama hep salih Müslüman olmuyor yani. Yılanı da oluyor, çıyanı da oluyor bu yolda. Böyle birisi gelip içeride sizden bazı menfaatler elde etmek ister. Çünkü elde edebileceği bir şeydir. Mesela bir şey satmak isteyen öyle bir kalabalığa girmek ister. Bazı maddi çıkarları olmak isteyen o kalabalığa girmek ister. Hayata boyunca yalnız kalmış dost edinmek isteyen o kalabalığa girmek ister. Kötü niyetlerle diyorum, iyi niyetlerle demiyorum. İstediğini elde edemezse yani bazı uyanıklara çarparsa, kardeşim dur bura bir ticarethane değil. Burada sadece Allah anlatılır ve insanlar dağılır diye. Bir uyanığa çarptığı anda aylardır geldiği yere artık gelmediğini etrafı fark eder. Ve etrafı sorar ya ne oldu hayırdır hani içkiyi bırakmıştın eşin tesettüre girmişti hani oraya aylardır gidiyordun benim oraya hayatım diyordun şimdi ne oldu da değiştin falan dedikleri anda benim nefsim çok şerefsiz diyemez yani onu diyemez yani diyecek babayı çok olduğunu zannetmiyorum. Orada şunu şu huyu var diyen olur işte paracı diyen olur haracı diyen olur şucu diyen olur böyle diyen olur oraya bağlı diyen olur şuraya bulaştı diyen olur yani kendisi diyemediğinden size atmadıkları iftira kalmaz ve işin sonunda İnan bana. Bak vur. Vur bir şey daha anlatayım. İşin sonra en son aralarında belki bu şekilde bile bağlanır. Çok üzücü olan kısmı şurası. Keşke hadi onu yapıyorsun bari kendin harama el atmasan, ayak atmasan, adım atmasan. Ama demek Allah nasıl razı olmamışsa o 3-5 ay kaldığı süre boyunca sevaplarını da herhalde bir masaya da yakmak istiyor. Belki de. Ürkmemiz gereken bir şey. Ama siz sinirlenmeyin. Siz sinirlenmeyin. Yani ayet-i de de söylüyor Furkan suresinde. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimseler. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, çeker giderler buyuruyor Cenab-ı Allah. Çok, çok hoşuma giden bir ayet. Bu arada selam sadece bu değil. Ulan Mehmet sen var ya hayvansın. Selam. Senin ağzına yüzüne... Selam selam yani öyle değil. Selam selam diye kuturtmayın adam. Selam böyle... Kibarca açıklama yapma manası da vardır. Hani gramer yapısı olarak kullanılımı bakımından Arapça'da kibarca anlatma, kibarca konuşma yani ona bir eminlik verme, bir güven verme yani bunun gibi anlamları da vardır. Tahmin ediyorum bu anlama biraz daha ağır basıyor olabilir bize. Çünkü insanın bir yanlış anlaması, anlaması, bir siniri var. Onları biraz izah etmeniz gerekebilir orada. Çok çok çok ince bir noktaya geliyoruz. Çok ince. Bu anlatılanlara rağmen eleştirilmek size zor geliyorsa ve eleştirilince hemen sinirleniyorsanız maalesef siz kibirli bir insansınız. Yani şunları duyduğum oluyor. Yani bana artık ne kadar nasıl sinirlenmişse böyle bir de hıncını da alamıyor belki. Seni cehennemde görmek istiyorum tamam mı falan böyle yani çok şey yapmak isteyenler oluyor. Şimdi evvela böyle artık o kadar emin, bir şeye sinirlenmiş yani onu bile bilemiyorsun. Denk geliyor bunlar o kadar çok insanda denk geldiğimiz ama Sen cehenneme gideceksin. Tamam mı? Kesin bitti senin için. Boşuna daha çok işte ibadet etme falan. Yani evvela bunu kim söylemişse Allah inşallah onu cennetine alır. Allah anana babana cehenneme haram kılsın. Yani öyle diyelim, değil miyiniz? Yalnız şurası var. Beni cehennemde görmek istiyorsan beni görmen için yanımda olman gerekebilir. Bu dua biraz sıkıntılı oluyor yani senin için yoksa kendimi düşündüğümden değil. Yani senin açından da uygun bir dua olmadı bu. Ama siz yine de sinirlenmeyin. Bunu diyene de sinirlenmeyin. Allah inşallah beraber cennete yürümeye çalışacağımız insanlar nasip etsin. Sinirlenmemek lazım. O kişiye de açık kapı bırakmak lazım. Yarın bir gün pişman olup tekrar size gelmek isteyecektir ama o kapıyı çalmaya utanmaması lazım. Hani sizin tebessümlü, kardeşim ben seni yine de seviyorum diye ses tonunuzu hatırlaması lazım. Yoksa sinirli böyle posta koyarcasına böyle caz yüz yaptığınız bir anınızı hatırlarsa pişman olduğu zaman bile dönecek bir kapısı olmayabilir. Eleştirilmek aslında Allah'ın bir lütfudur. Çünkü çok eleştirilen insanlar demek ki başka şekilde bir tevazuyu öğrenemeyeceklerdir. Mesela şey olacak belki böyle kendimi anlatıyor gibi olacak. Allah affetsin Yunus. Mesela bana sorarlar abi işte yıllardır kürsüye çıkıyorsun hani dışarıda böyle aa Mehmet abi değil mi yavrum benim falan. Hani gelen oluyor giden oluyor falan. Abi gelen oluyor giden oluyor işte kitap mi tava ne iş nasıl bir duygu falan. Şimdi evvela insana şu lezzetli geliyor hani bir karar alınacak bir şey diyeceksin ya da bir koltukta oturup bir şey anlatacaksın. Yani bu 3'te 5'te keyifli olabilir ama ondan sonra yükü çok ağır. Hakikaten ben son belki 3-5 yıldır e kesin Kesinlikle iradeyle bir şeyleri çıkıp anlatıyorum. Şu sohbette dahil. Yani zaten bir ücret, keyif, lezzet almama gerek yok ama hiçbir lezzet de almıyorum işin aslı. Yani inşallah Allah razı olurum diye anlatmaya çalışıyorum. Yoksa böyle bir tebessümlü görünüyoruz ulaşmaya çalıştığımız insanlar var. Tebessüm etmemiz lazım. Tebessüm kini öfkeyi kırar. Tebessüm sadakadır inşallah. Ama böyle çıktığımızda bunları anlatmaya da bir aldığım lezzet ben çok uzun süredir hatırlamıyorum. Hatta böyle iş yoğunluğu arasında sürekli çalışıyorsun, ediyorsun. İşte kamera tamam mı? Şarjı tamam mı? İşte mikrofon şöyle mi? Işıklar böyle mi? Yorgun musun? Argın mısın? Önemli değil. Yani bazı bildiklerim var ve bunları ulaştırman lazım. Sürekli bunlarla uğraşıyorsun. Ee, ve beni bu süreçte de en çok koruyan ben mutlaka ve mutlaka 2-3 günü geçmemiştir. Kesin eleştiririm. Yani bir anda bir mesaj gelir işte. Bir anda yandan geçen biri bir cümle söyler falan. Sürekli eleştirile eleştirile eleştirile. Elhamdülillah yaptığınız işte böyle yok ordayım, buradayım, şunu derim olur falan. Böyle hiçbir lezzet kalmıyor. Hatta ve hatta şeytan binbir koldan giriyor. Ya diyor sen işine bak, gücüne bak. Yani bundan sonraki İslami hayatını evinde de devam ettirebilirsin. Git evine, bir eşini bul, işte evlen, çoluk çocuk, akraba işte ziyarete zaten eğlenmeyi bilirsin, gezmeyi seversin falan. Bunlarla kandırmaya çalışırken sen hayır. Ben ne olursa olsun yüzüme de tükürseler burada kalmam lazım diye nefsinle uğraşıyorsun. Eleştirilmenin şu güzelliği var. Gerçekten bu iş insanlar için yapılacak bir iş Kesinlikle bu iş uzun süreçte Allah razı olmasa kafayı insanı yedirtir. Bu da eleştirilmenin başka bir güzelliğine olsa gerek. Son olarak inanmış bir insanın gerçekten düşünmediği şey Allah yolunda giderken işlerin sonunda ne olacaktır. Bunu umursamazsın. Çünkü böyle bir dava ölünce, yalnız kalınca kaybedilmez. Düşmanına, şeytanına benzeyince kaybedilir dostum. Ve bu işte adım atmak isteyen kardeşlerim emin olun yalnızlıkta ısrar etmek, yanlışlıkta ısrar etmekten çok daha hayırlıdır. Çünkü Allah Azze ve Celle yalnızların da Rabbidir. Demiyorum ayetinde. Rabbim seni terk etmedi, sana darılmadı da. İşte sen alemi gözünden sil, yalnız buna tut.